Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Ee, sevgili dinleyiciler hatırlayacaksınız. 29 tarihli programımda kadim bir bitki, geniş bir coğrafyada kültürler yaratmış bir ağacı anlatmıştım. Zeytini anlatmıştım size. Zeytinin insanoğluyla birlikte dünya üzerindeki yolculuğunu... Farklı iklim ve coğrafyalarda mitolojiyi, dini sembolleri, edebiyatı ve sanatı nasıl etkilediğini anlatmıştım. Ee, tabii yarım saatlik bir programa ne kadarını sığdırabildiysem, bugün yine e, o zaman da söz verdiğim gibi tekrar zeytin üzerine konuşacağız. Ama bu sefer yanımda çok değerli bir konum var. Ölmez Ağacı'nın peşinde e, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı kitabında yazarı Artun Ünsal. Artun Bey hoş geldiniz programıma. Ne güzel sizi burada görmek. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, aslında o Zeytin'le ilgili pro yaptığım programın hemen adından ben sizi burada ağırlamak ama o, o arada bir e kitap üzerine yoğunlaşmışsınız. O onunla ilgili e çalışıyordunuz. O yüzden e bugün siz de bir araya gelebildik. Çok teşekkürler zaman ayırıp geldiğiniz mükemmel için. Rica ederim. Aslında ben e, tabii o programda da sizin kitaptan çok fazla alıntı yaptım. Hatta size aramıştım hatırlarsınız dedim ki o kadar çok e, bahsettim ve alıntı yaptım ki artık e, size haksızlık olacağını düşündüm. O yüzden e, yani Zeytin'i sizden dinlemenin, e, o hikayesizden dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bugün ben aslında sözü size bırakmak istiyorum. E, e, önce kitabın adından, yani Ölmez Ağac'ın peşinde... Ee, ölmez ağaç dedik zeytin için. Neden ölmez ağaç? Şimdi tabii e, zeytin ölmez ağaç derler. Uzun ömürlü bir ağaçtır. Eksi 12'de kadar dayanır. Eksi 12'ye kadar dayanır. Ama genellikle 600-700 metrenin üstünde zeytin ağacına rastlanmaz. Yani bu bölgelerde büyük bir don olursa ağaçlar zarar görebilir. Zeytinin özelliklerinden bir tanesi... ...zeytini yeniden dikebilirsiniz. O toprağın fazla kaliteli olmasına gerek yok. Kurak, kilimsi bir toprak. Ve çok dibe kadar gider. Kökü. Kalem gibi düşünürseniz. Ondan sonra o kökler... ...yüzeye doğru gelir. Ve ana gövde... ...yılların etkisiyle... ...ne diyelim... ...hasar görür, hı hı. çürür... ...vesaire... ...onun dibinden sürgünlerle... ...o ağaç tekrar kendini yenileyebilir. O yüzden binlerce yaşında... ...bir ağaç bile yeniden filizlenebiliyor... <gülüyor> ...hatta zeytin de evet, verebiliyor. Evet, evet, tabii eskisi gibi değil. Bir zeytin ağacının... E, ...en verimli dönemi... ...insana benziyor bir bakıma değil mi? O da... E, ...beş yaşında zeytin vermeye... ...başlar ama... ...en böyle verimli olduğu... Ee, ağaç başına 150 kilo ürün alınabildiği dönemleri 15-30 yaşlar arasındadır ve bu da tabi belli dönemlerde budanmasını, daha gür çıkmasını, dallarının ve hasat şekli Çünkü önemli. Zaten zeytinleri sürekli gençleştirmek gerekiyor aslında değil mi? Evet. Bak, doğru evet, alabilmek için. evet. Evet. Evet. Evet. Var yılı, yok yılı evet. derler. Ama bunun genellikle sopayla Zeytinleri düşürmenin e, tabii bir sene sonra çiçek açacak ve meyve verecek dalları şimdiden siz öldürüyorsunuz demektir. Hı. Yani iyi bir budama, iyi bir bakımla e, yıldan yıla değişen ürün kaybını öyle yüzde yüz, yüzde değil yüzde on sınırlayabilirsiniz. Hı. Dikkatli olursanız. Zeytin acaba ölmez ağaç olduğu için mi? Bahsettiğiniz özellikler nedeniyle mi bir kalemle mesela yaşı anlaşılamıyor? Şimdi aslında, değil e, mi? buğdayı düşünün. Buğday kaç ayda çıkar? Beş ayda, altı hmm. ayda hasada olur. Bir ağacın meyvesini vermesi için belli bir zaman geçmesi lazım. Evet, mesela zeytin o, o zaman, beş zaman şöyle düşüne düşünebilirsiniz. Hmm. Göçebe insanın şeyi değildir zeytin. Yerleşik insanın ...bitkisidir zeytin... ...meyve ağacı da... Evet. ...kültür bitkisidir adı üstünde... ...hani yabani zeytinisiz siz... ...aşılama yoluyla... ...ehlileştirebilirsiniz... ...hem yaprakları büyür... ...hem ürün bollaşır... ...hem daha kaliteli olur... E, ...fakat bu bir kültür sorunu... ...demek ki... ...insanların yerleşmesini simgeliyor... Hmm. ...yani somutta... Evet. ...aynı şekilde... Yani zeytin olduğu yerde zaten bir sürü söz söylenir. İşte şunu ek, yersin. Hı hı. Şunu ek, çocuğun yer. Şunu ek, torunların yesin. Zeytin de torun. Ceviz ve zeytin. Hı hı. Torunların yiyebileceği. Hı hı. Ee, çok ilginç bir örnek vardı. Tamamen zeytin dışına isterseniz atlayalım. Arada yani normal rutin bir konuşma olmasını isterim. Ee, Tabii yani nasıl isterseniz e, bizi nereye götürürse. <gülüyor> evet, evet. Gönlümüz bizi nereye götürürse... ...biliyorsunuz Ukrayna'da Çernobil olayı oldu. Nükleer bir faciaydı. Ve insanlar o bölgeden ölenler öldü. Benim için Çernobil itfaiyecileri son yüzyılın en kahramanları arasındaydık. Çünkü Hı -hı. hepsi öldü sonra. Hı -hı. Yani ilk kurtarma faaliyetlerine katılan, yani insani olarak... Ee, bir e, nükleer facianın yine insan değerini küçültemediğini insanları öldürebilen bir gücün ama aynı zamanda insanları yüceleştirebileceği yani kendi hayatını riske alarak başkalarının hayatını koruma gibi muhteşem bir şeyi Çernobilli ilk Yardım İtfaiyecileri benim için bu Japonda olabilirdi Japonya'da evet. da olmuştur bu başka nükleer kazalarda da olmuştur her yerde olabilir. Yani belli bir insan grubuna değil, insanı hedef alırsak, konumuz insansa, işte bu şey. Şimdi orada da yine ilginç bir insan tipine rastlamıştım. RT'de bir programda bir belgesel görmüştük. Orada kimse yaşamıyordu. O bölgenin ormanlık şeyinde. E, herkes yasaktı. Kazara oradan ayrılmamakta direnen bazı yaşlılar veyahut eksantrik kişilerle ilgili bir belgesel izlemiştim. Orada yaşlı bir e, Rus kadını vardı veyahut Ukrayna, Bubulina dedikleri yani. Ve soruyordu şeyci röportajı yapan ne yapıyorsun? Valla diyordu işte patates ekiyorum. Hı hı. İşte bir şey kendi şeyimi saklıyorum. Ne gidecek akrabalarım var ne başka yerde evim var ben buraya mahkumum. Bir başka yerde de... ...böyle eksantrik adam da... ...kendine bir dinsel şeylere... ...ortodoksluk dışı... ...böyle ilginç bir tip. O ayrı. Şimdi bu yaşlı kadın şunu söylüyordu. Ben... ...ekeceğim. Peki geleceği bilmiyorum. Çünkü şey alanda yaşıyor. Peki ama ben patatesi yiyemezsem bile... ...benden sonrakiler yer. Hmm. Yani o itfaiyecilerin... ...bir başka boyuta şey evet, yaptığı... Evet. ...yani... Benden. Zeytin de öyle. Ben yemeyeyim, başkaları yesin torunları de yesin, olabilir. Torunları yesin, torunları yesin. Yiyebilir. Bu önemli bir ağaç. Evet, zeytinle ilgili çok e, özel bir şey gördüm kitabınızda. Siz onu paylaşmışsınız. Onu aslında ben de söylemek istiyorum. Zeytin e, merhametin, yağının e, sağlayacak simgesel bir ağaç demişsiniz kitapta. Bu çok özel aslında. Çok hoşuma gitti. Zeytin simgesel Özellikle merhamete ihtiyacımız olan şu günlerde... Hani ...Zeytin'in bu simgeselliği... Yani merham, ...merhameti ifade etmesi... ...merhem olması... Tabi e, özel değil mi aslında? Dilerseniz... Ze zeytin olması. aynı zamanda iktidarı da simgeler. Hmm. İmparatorlar... Merhametli ...krallar... Merhamet belki değil mi? E, yok. Sonra Ama, merhamete geçeceğiz. Hmm, e, mesela sizin... E, ...taç giyme töreninizde muhakkak... ...bir rahip veya şu... ...başınızı zeytinyağı döker... ...saçlarınızı şey yapar... ...sizi kutsar. Kristus, ...lafı da oradan gelmektedir. Yani kutsanmış... Hı hı. ...yağla kutsanmış... Kristos, ...Kristus... ...İsa peygamber. Ta İngiltere'de bu... ...orta çağın sonrası yeni çağda da... ...Fransa kralları, İngiliz kralları... ...daima zeytinyağıyla... ...ilk... ...taç giyme törenlerinde takdis edilirdi... Yani bunun bir sembolik anlamı var. İsterseniz ebedi bir ağaç olması, aynı zamanda kutsal bir ağaç olması ve kutsal ağacın meyvesinin ama aynı zamanda, aynı zamanda zeytinyağı bir merhemdir. Hı hı. Cildiniz yumuşadır. Ee, yaranızı, berenizi tedavi eder. Ve aynı zamanda e, merhamet. Merhamet nasıl bir şey? Merhamet sevgi. Merhamet, dikkat demek. Merhamet, özen demek. Merhamet, egodan sıyrılıp... ...empati yapabilmek demek. Acımak değil, merhamet. Hani bir fakire acırsınız, bir fakire... Şey de, e, ...ilgi gösterebilirsiniz. Ama merhametli mesela... ...Hinduizm'de de bazı bölümlerinde... ...karıncaların üzerine basmamaya çalışan... ...farelere dokunmayan, onları kutsal sayan... ...bir anlayış var. Tabii bizim e, kafamıza uymaz bu ama e, neticede bu merhamet e, Aslında birçok kültürde de tanrıların, tanrıçaların zeytin ağacının gölgesinde doğmuş olmaları yani hem İskandinav kültüründe de var, İskandinav'da da var, e, işte Roma'da da var aslında o şey değil mi? Yani ana kucağı olması, merhametli bir ağaç olması, bunu da bağdaştırabiliriz herhalde Aynı zamanda zeytin herhangi bir ağaç gibi değil, aynı zamanda besler hı hı. zeytin bitkisi, besler ...zeytini, yıl... ...ikisi de besleyicidir... Ee, ...insanlara... ...odun olur, ısıtır... Ee, ...küsbeleri... ...kurutulur... ...ve onu... ...yakacak Hayır, olarak... ...yakacak yararlı. olarak Hı -hı. kullanabilirsiniz... ...yani çok yönlü şey... ...yani insana içini... ...temizlemesi dışında vesaire... şifa almasını yani, dışında... ...ama merhamet sözcüğü hoş... Merhamet burada ee, kendi dışında da insanların ve canlıların sadece insanların değil canlıların var olduğu. Bitki de niteci canlı bir şeydir. Tabii ki. Bir hayvan da canlı bir şeydir. Artık bir, bir, bir böcek, böcek de. Kabul ettik bir böcek de. Bir can, evet, tabii tabii. Can olduğunu farkındaydık. Evet, tabii tabii. Bitkilerle konuşanlar var. Neticede merhamet budur. Yani kendinin dışındaki bir şeye. Ee, o yüzden zeytin ağacı gerçekten özel yani belki o yüzden duygusal bir bağ hissediyoruz zeytin ağacı da. Aslında sizin de köklenen güzel bir ağaç, güzel işte. bir ağaç. bir de çok da güzel değil mi? Yani o Hı, şeyin güzel işte yaprakları, gövdesinin biçimi, kıvrımları çok ilham. Yeşil ilham her geçiyor. zaman yeşil bir ağaç. Zaman Yenilendiği yeşil. zaman bile yapraklar belli olmuyor yani yeni yapraklar. Kayıp yaprakların yerini, düşen yaprakların yerini toparlıyor. Asil bir ağaç, koyu yeşil. Bir tarafı grimsi. Zeytinliğe zaten ilgi duyduğunuz andan itibaren... Sizin e, sanıyorum aile köklerinizden gelen... Yok, fazla yani giritlilik var, zeytinyağı kültürü var. Var mı çocuklarınızda böyle ee, zeytin ağaçları? Yok, hmm. bende hiçbir kasabalık yok, bir hmm. kırsallık İstanbul'da yok. Olsun. Ben daima hmm. İstanbul'da oturdum, Ankara'da oturdum, o kadar yurt dışında hmm. oturdum. ...Türkiye'de başka bir şehirde de... ...oturmadım, yurt dışının dışında... Ee, ...ben de... ...ama İstanbul'da bile ben eski çocukluğumu... ...hatırlıyorum... Ee, ...Kartalı geçtikten sonra... ...Pendi'ye kadar... ...Zeytinlikti... ...Zeytinlikti, hmm. evet... ...şimdi o sitelerin, o büyük apartmanların... ...deniz doğmalarının da... De ...Zeytinlik durumlardan kalan... ...İstanbul'da diye düşünüyorum şu anda... ...Birkaç <gülüyor> ağaç vardır... Belki çünkü İstanbul iklimi ile Gemlik iklimi arasında bir fark yoktur kuzey rüzgarlarına açıklık bakımından. Mesela İzmit'e trenle gidin, tren yolunun soluna bakın İzmit'e giderken hala zeytin ağaçları vardır. Kimi ehli ağaçlar artık delicelere dönüşmüştür. Hmm, bakın yani. kimsenin ektiği yok. Ama hala bu taraftan sonra Yalova karşı tarafa geçerseniz öbür tarafta. Şeye kadar gider. Çanakkale'ye kadar gider. Ama e, zeytinin e, şeyi e, insanlar zeytini ekmemişler. Mesela bir sürü yerde, mesela Erdek zeytinliktir. Hı hı. Mesela Akisar. Daha önce, yani zeytinlik de bir yaşamları var o e, toprakların. Palamut. Hı. Palamut ekiyorlar. Nedir? Biraz büyütüyorlar, yetiştiriyorlar. Palamut aynı zamanda ordu için önemli. Dericilikte kullanılıyor palamutlar. Hmm. Anlatabiliyor hmm. muyuz? Sadece evet. mobilyacılıkta evet. değil ağaç meşe olarak da meşenin. Deriyi tabaklamakta Yani bu palamutlar. <gülüyor> Ondan sonra zamanla palamutlar sökülüp... veya palamut ağacının bir bölümü de tabii şey oluyor... Ya, meşe ağacı, kömür... Maalesef hmm. büyütmüyoruz ağaçları... ...kömür yapacağız diye. Yani büyük bir kırım oluyor. Ama zeytin olunca... ...sahipleniyorsunuz, malınız oluyor. Orman alını değil. Sizin malınız... O zaman zeytine sahip çıkıyorsunuz. Siz bu ölmez ağacın Peşinde kitabını yazarken sonuçta 90'ların sonunda yazdınız bir kitap değil mi? 99 muydu? 97, 90, 98'de 98, başladı. O zaman bütün Anadolu'yu gezdiğinizi evet. ediyorum. Yani zeytin ağacının peşinde Hı. araştırma yaptığınızı. Burada tabii gezerken Anadolu'yu aslında ta gelen, Romanlardan gelen ...o zeytin kültürünün gündelik yaşamdaki yansımalarını da gördünüz... ...ya da işte kalıntılarla nasıl bağ kurduklarını da gördünüz... ...biraz hı. Anadolu'daki gözlemlerinizden bahsedebilir misiniz bize? Tabii, tabii seve seve... ...şimdi Strabon diye bir tarihçi vardır... Hı hı. ...bizim Samsun civarlığında hı hı. doğmuştur... ...ondan sonra Roma vatandaşı olarak... ...dönemin en büyük coğrafyacılarından birisidir... Ee, ...ve gezgindir kendisi... Ee, ...Strabon'un... ...şeyi yazdığı... ...bir sürü kitap vardır... ...yani cilt cilt cilt... ...12. cilde kitabı diyelim... ...Anadolu'yla ilgilidir... ...Strabon ne zaman yaşadı... Ee, ...Milattan Önce'nin son yıllarıyla... ...Milattan Sonra'nın ilk yılları hmm. arasında... ...yani tam 2000 yıllık bir şey var... ...mesela onu okursanız... ...bizim Türkiye'de tabii... ...önemli bir şey eksikliği var... ...biz sonradan gelen bir kültür olduğumuz için... ...Osmanlı dahil... ...hatta bir Fransız yazar... ...16. yüzyılda... ...Taverne'ye 17. yüzyılda arası... ...der ki ya bu Türkler her şeyin ismini değiştirmiş Osmanlılar... ...sonra Cumhuriyetçiler de değiştirdi. Şimdi Çandarlı Körfezi diyorsunuz... ...Çandarlı hmm. Körfezi... ...aslında Zeytin Körfezi. Aa öyle mi? Ha İlauz, İlauz. Hmm. Böyle bir sürü isimler var. Biz değişiyor bunlar. Hatta cumhuriyette de değişti isimler. Sadece aslında Ege şey, bölgesinde siz değil da Doğu'da. Mesela Olivia ismi. O da değil mi zeytinli Evet, Olivia, zeytin. Hatta nüfuslu şey, hatun, hmm. padişah şeyi, eşi. Hmm. Olivia. Hmm. Ee, benim için ilginç olan şey Afyon civarına gidersiniz. Afyon civarında, Bolvedin'de filan zeytinlikler varmış. Trabzon'a kilometrelerce ve bunlar hep doğal ağaçlar bir de yani delice ağaç var evet deliceler deliceler ve Hı -hı. ehlileştirilmiş Hı -hı. çünkü zeytinin ehlileştirilmesi milattan önce 3000-4000 yılında zeytinin ilk ortaya çıkışı orada bulunan eski zeytin örnekleri Ege Adalarında plan 30 bin yıl belki Atlas Dağlarında Kuzey Afrika'da Hı -hı. yani Cezayir ile Fas arasında ...orada da zeytin ağaçları var, çok eski şeyler bulunuyor, eski e, şey demek 30 bin ama... ...şöyle, şunda da mutabık kalmamız gerekiyor, bu da şu, en son buluntuya göre. En son buluntuya göre, evet. Bilmiyorum yani yeni yani. bir arkeolojik hı hı. buluntu, arkeobotanikçilerin ortaya çıkarabileceği... ...veyahut aynı zamanda arkeologların çoğunun zeytinyağı teknolojisiyle de bilgisi yoktu uzun yıllar. İsrailliler biraz hı hı. öne çıkmıştı. Yani bir taş parçası görüyorsunuz ama bu neye yarıyor? Şarap sıkmaya mı? Zeytinyağına mı? Yoksa ikisine de oluyor mu? Ketene mi? Hı hı. Bu mengene neye yarıyor bulunan şeylerde? Onu zamanla bir ihtisaslaşma oluyor. Ama bizde henüz bu çok yeni bir şey. Yani zeytin arkeolojisi ve zeytin hı hı. teknolojisinin arkeolojik boyutları. Ama neticede bir de dikme var. Alıyorsunuz bir ağacı, fidanını başka bir yere dikiyorsunuz. Mesela Karadeniz'in doğal bitkisi değildir. Evet, Karadeniz'de yetişebilecek bir. Ama bağış. yetişiyor. Aslanlar gibi yetiştirdi zaman. Ar Sinop'tan Artvin'de vardı. Sinop'tan Artvin'e kadar bütün hat boyunca hala bugün dahi zeytin Ama ağaçları. Ama Artvin'de zeytin ağacı kalmadı kalmayacak. Kalmayacak. <gülüyor> Bu ee, şeyi Çoruh Nehri'nin kenarlarında çünkü Akdeniz iklimi var orada. Ama bunlar dikmedir. Doğal evet. olanı Çanakkale'ye kadardır. Peki neredesi doğal? Güneyden gelsin gelsin. Gaziantep, Urfa. Hmm, evet. Urfa. Yani Urfa'ya gittiğiniz zaman... ...Bireciğe... Nehrin kenarında zeytin ağaçları görebilirsiniz. Antakya'da. Mesela bu Zögma dediğiniz hmm. yer... ...sular altında kaldı baran evet. şeyle... ...orası zeytinlik eski... ...ben kitabı yazarken oralara gittim... ...daha Belkis diye bilinen evet. yerlere... Evet. ...orada eski atölyeler vardı... ...sonra sular bastı orası... ...caminin bir tek minaresi gözüküyor... ...artık suyun altında... ...Rum kale... E, ...apayrı bir ada gibi oldu... ...öbür tarafta... Mardin'de? E, Mardin'de zeytin vardır... ama Tek zeytin için ideal bir iklim yoktur Mardin'de. Yani Mardin civarında ben zeytin ağacına rastlamatım doğrusu. Yani hafızamı toparlıyorum zeytin ağacına rastlamadım. Zaten yüksekten 600 metreye iniyorsunuz ve belli bir iklim Akdeniz iklimi olması lazım. Gaziantep, Kilis, Akdeniz iklimi. Hatay, Akdeniz. Yani iç bölgesi de Karalık kısmı da Akdeniz şeyi. ...ta Suriye'ye kadar... ...Suriye'nin de içlerinde aynı şekilde... ...ama Irak'ta zeytin göremezsiniz. Irak'ta hurma, palmiye... ...vesaire. E Mardin'de o coğrafyada... ...yani bir Mardin zeytini... ...ben duymadım. Hatay zeytini hmm. duydum. Gittim, hmm. gördüm. Hmm. Çeşitleri halhalı bilmem nesi... ...ufak zeytinleri ama... ...Gaziantep'i biliyorum, kilisi biliyorum. Bireci'ye kadar zeytin ağacı... ...görüyorum. Yani... Şimdi soğalar altında kalınan yerde barajların altında Atatürk Barajı'nın halfeti vesaire. Oralarda Hı. zeytin ağaçları hala var. Sonra Ondan sonra şey giriyor birazcık fıstık ağaçları giriyor. Aslında bu kadar zeytin içici içe olmamıza rağmen <gülüyor> yani kültürümüz e, zeytinle hemhal olmuş olmasına rağmen aslında kıymetin yeni yeni alınmaya başladık Tabii tabii öyle zeytin. Yani son on yılın belki şimdi aslında. E, zeytini geç... Türklerin zeytinle imtihanı geçtir. Osmanlı'nın da öyledir. Niye diyeceksiniz? Biz daha çok yağ, tereyağı, yoğurt, süt, peynir ve etçi bir toplumuz. Zeytinin yani Osmanlı'ya gelişi daha çok zeytinyağı alımları çok sınırlıdır. Çok sınırlıdır. Aydınlanmada kullanılır. ...camileri aydınlatmada... ...büyük kandillerde kullanılır zeytinyağı... ...sabunda kullanılır. Hı -hı. Kandilin, yani kandilin, zeytinyağını... Kan... ...günlük şeyinde... Olarak. ...kullananların... Hı -hı. ...belki susam yağı bile daha popülerdi... ...daha çok... ...adalıların... ...yani Ege Adalarından gelenlerin... ...İzmir civarına yerleşmesiyle... ...başlar. Yani Kız... 19. yüzyıldan itibaren... Siz kitabınızda da bahsetmiştiniz. Orhan Gazi ile e, Yalova vesaire. Evet, kızı Oliver arasındaki aşktan bahçelerdeki zeytinden bahsetmiştiniz. Tamam zeytin var zeytin ama, var sofranızda, ama yok. sofranızda belki siyah zeytin olarak var. Ama zeytinyağı olarak sürüveni hele İstanbul gibi bir yerde dahi oldukça genç. İstanbul Rumlar bile hmm. bir kere Nideli Rumların zeytinyağını bilmediğini söyleyebiliriz. ...çünkü zeytinyağı yok orada. İstanbul Rumlar... ...ve Nidililerin çoğu zeytinyağı tüccarıdır. Un kapanında... ...yağ kapanında vesaire. Ticareti onlar yapar. Pastırmalar... ...şunlar bunlar. Geç keşfediyoruz. Ama Ege köylüsü bugün... ...öğrenmiştir. Daha da komik. yörükler. Yani dağlarda yaşayanlar... Hmm. ...hayvancılık yapanlar... Ortasya kökenli olanlarımız bunun Sünnisi de, Alevisi de, Tahtacısı da, Yörü'yü de zeytini çok ge geç keşfeder. Balığı çok geç keşfeder. Klasik sebzeleri ge geç. Ama Anadolu'da zaten geride 4000 yıllık bir geçmiş var zeytinin. Çünkü zeytinin Anadolu'da çıkış noktası Mardin üzerinde Maraş tepelerinde ama Maraş demiyorum Mardin'de yok diyorum ama ...şeye hı hı. yakın taraflardan itibaren... ...yani... ...Mezopotamya'nın kuzeyi. Aynı zamanda İran'ın güneyi... ...Körfez'e bakan taraflarında... Hı hı. ...zeytin... Evet. ...çünkü önce dağlık bir şey... ...belli bir toprak örtüsü ister. Bataklık olmayacak. Hı hı. Mesela buğday da, da üstünde. Onun için ilk tarım şeyleri... ...hafif dağlık yerlerinde. Yani... Altın hilal denilen bölgenin üst tarafında başlamıştır buğday da olsun üzüm evet. tüm orada bataklıkta olmaz üzüm ırağın büyük bir bölümün batak olduğunu birazcık belki arpa yetiştirebilirsiniz sonra kurutma Tabii Evet ne kadar yaygın bir bitki hakikaten. evet. Bence de artık zeytinli kıymetini bilmeye başladık ve ona sahip çıkmının zamanı geldi diye düşünüyorum. Vallahi 30 yıldır bu söyleniyor <gülüyor> efendi. Sahip ama. çıkmıyoruz, sahip çıkmıyoruz. Niye sahip çıkmıyoruz? Gayet basit. Ee, Bir kaç yönden. Üreticinin cebine para girmiyor. Üreticinin hmm. girdileri çok yükseliyor yıldan yıla ve sattığı ürün parayı alamıyor. Avrupa evet. kendi ...yani ortak pazar ülkeleri... ...Avrupa Birliği hı hı. ülkeleri... ...kendi zeytinyağlarına... ...iki e, euro... ...yani günümüz parasıyla şu anda 12 lira... Evet, prim, maalesef, veriyor. E, ...prim veriyor. Açıktan prim veriyor. Bedava sat istersen evet, diyor... ...alsana on Gerçekten diyor. maalesef ha, Bugün koşulları... Türkiye'de benim ihraç edip... ...iyi bir markayı dışarıda satmam... ...çok zor. Satanlar var... ...şişinenler var... ...işte uluslararası müsabakları hı hı. girip... ...bileğinin hakkıyla... Şey, ...özellikle hafif yağlarda ödül alanlar var. Evet, bu aslında hakikaten çok... Organik yağlarda var bir ama sorun. organik yağlarda da ödül alanlar var. Evet, ama burada da birazcık reklam kısmı var. Çünkü organik yağ katılanlar... Artun Bey, yarışma. bu aslında hakikaten çok geniş bir konu. Ha -ha. Bir dahaki başka bir programda uzun uzun... ...tarşlayabilecek bir konu. Zeytin sizden denemek çok keyifliydi. Harikaydı sizin... E, ...deneyiminizi anlatmanız... ...sizin ağzını dinlemek çok keyifli... ...çok teşekkür ederim, Vallahi yarım saat nasıl geçti anlamadım... ...ben de aklı, anlamadım laf arasında... ...yani sizin lafınızı ee, hiç kesmek istemezdim ama... Yok, yok, ...çünkü bu işin çok başka bir boyutu... ...ve Zaten çok uzun uzun zeytin, iyi, lazım... ...zaten zeytinyağı tadan birisi... ...gidecek bakacak, bunun kaynağı neresidir... ...zeytin ağaç, evet. onun önüne iyisin. iyisin... ...seyretsin... ...hangi dindense o dinden duasını etsin... Evet. Sonra bıraksın onu, sevgiyle yaklaşsın, kucaklasın, elini sürsün, baksın. Tanrı'ya inanıyorsa Tanrı'ya, Tanrı'ya inanmıyorsa yine o ağaca gerekli saygısını göstersin. Ee, üzerine şiir yazsın. Harika. Daha ne söylenebilir ki? Harika. Programı. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Olun, ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyiciler... E Botani bu hafta konuğumuz Ölmez Ağacın Peşinde kitabının da yazarı Artun İnsel adlı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Botani Topi'deki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Botani Topi adresinden ve aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Topya Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuthan, Benan Kapucu.